Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın coğrafi kuzey ve güney kutupları dönme eksenine göre belirleniyor. Dünyadaki kütlelerin gezegene dağılma şeklindeki değişimler ise bu eksenin ve dolayısıyla kutupların hareket etmesine neden oluyor. Geçmişte kutuplardaki ve eksendeki kaymaya sadece okyanus akıntılarının ve dünyanın derinliklerindeki sıcak kaya tabakasının hareketi gibi doğal faktörlerin neden olduğu düşünüyordu. Ancak yeni araştırma 1990'lardan bu yana okyanuslarda her yıl yüz milyarlarca tonluk buzun kaybolmasının, erimesinin, kutupların hareket etmesine neden olduğunu gösterdi. Araştırmanın verilerine göre kutuplardaki kayma yönü 1990'larda... Batıya ve doğuya doğru çarpıcı biçimde değişti. Eriyen buzullar nedeniyle kutuplar o dönemde 26 derece doğu boylamına doğru ani ve hızlı bir sürüklenmeye maruz kaldı. Daha yakın zamanlarda ise bu kayma hız kazandı. Hatta 1995'ten 2020'ye kadar ölçülen kayma hızı 1981 ile 1995 arasındakiine göre 17 kat fazlaydı. 1980'den bu yana kutuplar yaklaşık 4 metrelik bir mesafe içinde hareket etmişti. Araştırmanın başyazarı Çin'deki Coğrafi Bilimler Doğal Kaynaklar Araştırma Enstitüsü'nden Shan Shan Deng, küresel ısınma nedeniyle buzların daha hızlı erimesi 1990'larda kutupsal kaymada görülen yön değişiminin en olası nedeniydi diye konuştu. Şimdiye kadarki eksen kaymasının insanların gündelik yaşamlarında algılayamayacağı bir seviyede olduğu tahmin edilir ancak bulgular Dünya kaynaklarını sürdürülemez şekilde kullanmanın yarattığı etkilerin boyutunu gözler önüne seren bir uyarı niteliğinde. Burdur Gölü'nde suyun çekildiği alanlardan yılda 2000 ton sağlığa zararlı toz etrafa saçılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Zern Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İskender Gülle 100 futbol sahasını 1 metre yüksekliğinde tozla doldurmaya yetecek miktarda tozlanmanın aşırı su kullanımdan kaynaklandığını dile getirdi. Profesör Doktor Gül ile bölgede yaşanan hidrolojik kuraklığın aşırı su kullanımının sonucu olarak Burdur Gölü'nün önemli düzeyde su kaybettiğini ve %45 oranında küçüldüğünü belirtti. Bir zamanlar Burdur'da bir slogan vardı. Göl yoksa Burdur'da yok diye. Çok seyredenirdi bu slogan ama artık unutuldu sanki. Oysa daha çok söylemeliydik ve asla unutmamalıydık dedi. Deha'nın haberine göre Burdur Gölü alanının 50 yıl içerisinde yaklaşık 100 km kare küçülmesiyle gölün birçok köy kıyılarındaki büyük toz ve tuz alanları ortaya çıktı. Gülle açıklamasında şöyle dedi. Gölün çekilen alanlarındaki toprağın tuzlu olması nedeniyle bitki gelişimi pek mümkün değil. Ayrıca bu alanlarda yoğun küçükbaş ve hayvan otlatılması nedeniyle toprak sürekli ezildi buraların sürülerek toprağın rüzgara karşı savunması hale gelmesinin nedeniyle rüzgarlarda çok yoğun toz fırtınaları oluşuyor. Özellikle kuzey-güney yönü rüzgarlarının etkisiyle buradan kalkan binlerce ton toz, başta en yakın yerleşimler olan burdur, senir, kılıç ve keçi yerleşimlerini kuvvetli şekilde etkiliyor, dedi. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Satar Suriye'nin başkenti Şam'ı istila eden çöl çekirgeleriyle mücadele edilmediği takdirde Türkiye'ye gelme olasılıkları olduğunu söyledi. Profesör Doktor Satar, çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak, oradan da Suriye'ye geçtiğini söyledi. Çöl çekirgelerinin normal güzergahlarının Suudi Arabistan, İran'dan sonra Pakistan, Hindistan ve Çin olduğunu belirten Satar, şu an görülen bölgelerde ise beklenmediklerini söyledi. Profesör Doktor Ali Satar Türkiye'deki çekirgelerin hava değişimiyle Türkiye'ye ulaşabileceğini söyleyerek buraya gelmez diyoruz ama böyle hava olaylarının değişimiyle taşınma olasılığı var. Eğer orada mücadele yapılmazsa tabii ki alana yayılacak, yer bulacak. Oradan da sürülerin oluşması beklenir. Ülkemiz için şu an için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ama bunların da gözlemlenmesi lazım. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bize çok iş düşüyor. Alanlara inmemiz lazım. Sürekli kontrollerin yapılması lazım. Özellikle sınır bölgelerimizde olan iller için söylüyorum. Hatay'da da vardı. Hatay'da da farklı bir çekirge türü vardı. Bu sene oraya da çok dikkat edilmesi lazım diye yorum yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde göller ve dereler inşaat projelerini mahkemeye taşıdı. Orange County'de 2020 Kasım'da sulak alanların korunmasına yönelik kabul edilen doğa hakları kapsamında Bir konut inşaat şirketine dava açtı göller ve dereler. Söz konusu kanunla sulak alanlardaki göl ve dere ve çaylar belirli haklara sahip. Ve bu hakların ihlali durumunda dava açacak bireyler olarak görülüyor. Doğanın haklarını koruyan yasa çalışmaları için Ekvador'dan Uganda'ya, Hindistan'dan Kolombiya'ya ve Bangladeş'e kadar birçok ülke mücadele veriyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa böyle bir dava görülecek. Wild Serviçay'ı. Bogi çayı, Crosby Island bataklığı, Hart gölü ve Mary Jane gölü davacı olarak mahkeme karşısında. Davada şirketin 7687 dönümlük arazi üzerine yapmayı planladığı konut inşaatına en az 255 dönümlük sulak alanın ve 133 dönümlük çay ve dere geçen alanın zarar göreceği öne sürüldü. Ayrıca da sel sularını engellemek için oluşturulacak göletlerin de 72 dönümlük bataklık alanı tahribata uğratacağı savunuldu.